Merhabalar, Açık Mimarlık Programına hoş geldiniz. Bu hafta da yine sizlerle beraberiz. Biraz coşkulu bir açış yapmak istedim. Belki bir sonraki hafta daha da coşkulu olabilir. Sesim biraz kısık. Bu hafta konumuz Pelin Derviş. Merhaba. E, Merhaba Pelin. <gülüyor> e, tabii ki ilk başta şunu söylemeyi unuttum. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırlıyoruz Açık Mimarlık Programını e, ve mimarlığın tüm hallerine dair konuşuyoruz. Bu haftada. Biraz mimarlığın kitap hali ya da mimarlığın nasıl kitaplaştığı üzerine konuşacağız Pelin Derviş'le beraber. Daha önceki programlarda konuklarımız mesela Arzu Erdem'le beraber kitaplardaki mimarlığı konuşmuştuk. Başka <gülüyor> ne konuşmuştuk? Benzer bir şey daha ben vardı. de programı tek başına <gülüyor> nasıl yapıyor diye düşündüm. <gülüyor> Bravo doğru teşekkürler Rüya. Pelin Derviş. Uğur Tanyeli ile e, kitabı üzerine konuşmuştuk. Şimdi de mimarlığı nasıl kitaplaştığı üzerine Pelin Derviş ile konuşacağız. Ama birkaç duyuru var sanırım. Var mı? Duyurumuz yok. Duyurumuz Kızla yok. Hızla bence programa girelim. Harika. Çünkü Pelin e, aslında açık radyo dinleyicileri eminim tanıyordur ama bir kere tanıtmakta bence fayda var. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin çok değerli bir mezunu. Çok özel bir mimar. Aslında mimarlık olarak yaptığı ürünler Atilla Yücel çok çok özel diye düşünüyorum bir döneme. <gülüyor> ...mimar, dendenin içinde kullanıyorum... ...mimar olarak imzasını attı... ...ama şimdi daha da fazla mimardan... ...içinde. Ne diyorsun Pelin? Nedir bu? On tane... <gülüyor> Sayın dinleyiciler... ...karşımızda on tane çocuk var. Prodüksiyon ta... odasını göremiyoruz yani... ...her <gülüyor> kitap dolmuş durumda. Prodüktörü göremiyoruz... ...zaman akışını göremiyoruz... ...bugün sonsuza kadar sürebilir. <gülüyor> İsterseniz biraz aralarından yer açabiliriz. Yani bunlardan kuşkusuz... ...her birinden söz etmeye kalkışacak olursak... ...birkaç programa yayılabilir. <gülüyor> ee, ben... Doğrusu gözümüzün önünde olsun diye getirdim. Biraz da yağmurlu bir havaya denk geldi. Yanlış mı yaptım bilmiyorum ama. Sizin belki üçüncü yayınınızdı Açık Mimarlık'ta. Tomris Akın'ı yaptığınız programdı. Mimarlığın sosyal ve mesleki sorumluluklar bakımından ne tür halleri olabileceğini Hı -hı. ya da ne tür sorumlulukları daha doğrusu olabileceğini genele dair bir sohbet. Evet, genele dair bir sohbetti. Ben aslında biraz biraz ona değinmek, biraz da aslında mimarlık edimiyle e, kitap yapma e, edimi arasında e, gördüğüm paralellik üzerine bir parça konuşuyor olmak istiyorum. E, Sen de dediğin gibi pek e, galiba 14 yıl, bunun özellikle 7 yılı çok aktif bir şekilde. E, mimarlık pratiğinin içinde geçmiş e, birisi olarak tabu benzerliği rahatlıkla e, kurabiliyorum. Yani mimarlık benim için e, bir yaşam mekanı yaratmaksa, bir dünya yaratmaksa e, kitap da öyle bir şey aslında. Yani bir kurgu boyutu var bir de prodüksiyon e, boyutu var. Düşlemeniz ve onu hayata geçirmenizle ilgili bir süreç. Ben bir kitaba baktığımda ee, doğrusu onun arkasındaki prodüksiyon sürecini e, incelemeden duramıyorum Yani e, onun içeriğine Hepsi o içeriğin, başka bir macera değil mi? Tabii ayrıca hep, hepsinin ayrı e, aklımda kalan e, ayrı can alıcı hikayeleri var e, Ama ciddi bir prodüksiyon işi e, kitaplar Ve o bakımdan aslında e, mimarlıkla çok benzeştiğini Söyleyebilirim sürecin yürütülüş e, biçimi bakımından da e, sorumluluk bakımından da e, düşünecek olursak e, Tomlis orada yani siz ne yaptığı e, konuşmada gündelik yaşam ve gündelik dil üzerine bir e, vurgu yapıyordu e, ve çok katılıyorum e, buna. E, gündelik terminolojiler, mimarlık terminolojisi dışında gündelik, e, gündelik dilin kullanılarak bir iletişim kurulmasından söz ediyordu. E, bu yayınların bir kısmı, yani benim üzerinde çalıştığım, içinde bir şekilde e, dahil olduğum yayınların bir kısmı e, doğrudan aslında mimarlık terminolojisinin içinde olan, onunla ilgilenen, özellikle hmm. çevireler, hmm. çeviri e, çalışmaları. Bir kısmı da e, mimarlık ve diğer alanlarla, diğer disiplinlerle iletişim kurmaya çalışan e, yayınlar. Ve bütün bunların aslında e, mimarlık kültürünün, mimarlık dünyasının e, can alıcı parçaları olduğunu e, düşünüyorum. Yani mesela ING İstanbul diye, diye özetleyebilirim bu üç e, kitabı. İstanbullaşmakla başlayan Tracing İstanbul ve Mapping İstanbul'la hmm. e, süren, İstanbul üzerinde olan e, kitaplar. E, mimarlığı tekil bina e, ölçeğinden çoktan e, çıkaran. Kesinlikle. Şehir, e, şehirden de aslında hmm. e, çıkaran, çoklu alanlar üzerinden diyalog kurmaya çalışan ve bunu aslında gündelik yaşamımızla da bağlantılı bir şekilde sürdürür. Yani ilişkisini kurmaya e, çalışan yapılardı. Aslında bir de mesela o üçleme hani hepimiz zevkle, keyifle kullanıyoruz ama çok kritik bir şey var bunlar çıkınca gördüğümüz. Müthiş bir boşluk doldurdular. Evet. Ya da o boşluğun altını çizdiler. Evet, çok doğru. Hala çok fazla şey üretilebilir. Hı -hı. Yani İstanbul'a bakmak, İstanbul'dan beslenmek, İstanbul'u tartışmak. Yani kendi kentimiz, kendi çöplüğümüzden de içinde söylüyorum. Aynen. Bunu çok vurgulayan. Çünkü biz Özellikle çalışmalardan yapıyoruz yabancı yayınlardan tercümelerden çok yararlanıyoruz Bu böyle yeni bir değil mi kapı araladı doğru İstanbul'a bakmak İstanbul'u tartışmak İstanbul'u e, böyle bir nostalji veya tarihi bir objenin dışına doğu batı köprüsünün dışına klişelerin dışına taşıyor çok özel bir üçleme oldu Bir de yani hani bu mimarlı egosundan da kurtardı. Büyük master bakış, bilen Hı -hı. adamın bakışından Hı -hı. da kurtardı. Özellikle o İstanbullaşmak değil mi? Evet. Senin ee, de e, hep, e, Evet hepimizin oldu. çok geniş bir çok sarkastik, hınzır okumalar. <gülüyor> Keyifle okuyorum ben de bir şey sunacağım şöyle. Onlardan çok yararlanıyorum. Mesela o hava fotoğrafları. Hı -hı. Evet. İstanbul'u havadan bakmak, ön, önünde, yani fotoğrafların ötesinde tabii önüne koyduğunuz o eleştiri yazıları, kente bakışa yeni bir yorum getirme ve tabii üçünde de çok sıkı ekipler. Bizim isimlerini çok evet. sevdiğimiz ekiplerle evet. çalıştın. Evet tabii. E, İstanbullaşmak, e, Uğur Bülent Tanju e, ve benim bir ekip olarak, e, editörel ekip olarak bir araya geldiğimiz ama... Çok daha geniş e, katılımla mümkün olabilen bir yayındı. Meriç Öner koordine etmişti e, projeyi ve e, mimar olan olmayan eve epey isim sayabiliriz e, arkasında kitabın arkasında. Neyse şimdi o kadar her birine dal belki evet. girmek istemeyebilirsiniz ama e, içinde aşçılar da vardı, müzisyenler de vardı, sosyal, vardı. sosyologlar spor. da vardı. Ve bugün yumarlık kitabı. Evet tabii benim ablam da vardı içinde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hangi maddeyi yazdı bari onu söyle. Reklama girmiyor değil mi? <gülüyor> olur mu? Canım? <gülüyor> ben şey sormak istiyorum. Yani çünkü fakülteler içerisinde de fanzin yayınları yapanlar, işte küçük küçük kitapçıklar hazırlayanlar, hatta proje sonra sizin de bahsettiğiniz gibi projelerin kitaplaştırılmasıyla uğraşan çok sayıda insan var. <Gülüyor> ee, tabii ki orada kişiler belki dar bir e, grupla bunu yapıyorlar. Ama e, şimdi burada kitaplara baktığımız zaman bazısı işte çeviriler ama bazısı belli etkinliklerin kitapları. Bazısı da e, işte yani mimarinin ya da kentin kitabı. <Gülüyor> şimdi bunlarla beraber e, düşünüldüğünde yani kent, mimarlık vesaire düşünüldüğünde bu ekipler tabii ki yine kitabın arkasında okuyamayacağımız kadar <Gülüyor> uzunlukta bir liste <Gülüyor> halinde evet. genişliyor. Evet. Oradaki e, çalışmayı böyle... Ufacık değinmek ister misiniz? Yani nasıl oluyor da bu ekipler bir araya geliyor? Biraz şeyden... işi e, mutfağından. Evet yani mimarlığa benzetir, benzetiriz hı hı. de siz. Prodüksiyonu evet. da var, tasarımı evet. da var. O aradısı da şantiye falan herhalde. Yani bütün o <gülüyor> bilginin toplanması, draftların yapılması, işte denemelerin yapılması vesaire. Yani her e, projenin kendine özgü bir e, ekip oluşturma süreci var. E, yazarlar e, önemli bir parçası. Ekip, ekip. E, dediğimiz yapının bir de görünmeyen başka bir ekip var. Biraz ondan da söz etmek isterim yani. ayrıca. İstanbullaşma özelinde aslında üzerine epey zaman geçti. 2008'de yayınlandı aslında. Oldu Önce o kadar? oldu. Evet. Önce İngilizce ve Almancası yayınlandı. Çünkü Frankfurt'taki bir sergiye eşlik kitap eden fuarıydı değil mi? kitap fuarına paralel olarak bir sergi yapmıştık ve nihayet o sergi geçen sene hatta Salt'da da açıldı. E, son, ardından da Türkçesi geldi. Şimdi o kitap e, için herhalde en az altı ay e, Uğur Bey'le, yani Uğurtanyeli ve e, Bülent ile birlikte ve Meriç'le birlikte, bir süre sonra onun da katılımıyla birlikte Meriç Öner yaptım. E, bunun çerçevesinin ne olabileceğini, yani biz bugünkü İstanbul'dan bahsetmek istiyoruz. Özellikle son 10 yılın İstanbul'undan bahsetmek Hı. istiyoruz. İnanılmaz bir e, hız içinde bir takım şeyler, e, söylemler oluşuyor, bir takım değişimler e, yaşanıyor. Biz bugünün İstanbul'un portresini nasıl e, çizebiliriz? Onun için aslında bu kitabı İstanbulllaşmak kitabına bir tür atipik ansiklopedi veya sözlük dememiz e, mümkün. ...kimler yazabilir... ...kimler hınzırca yazabilir... Kimlerden yazı istemesek iyi olur... <gülüyor> <gülüyor> ...ne tür şeyler istemeliyiz... ...yani önce aslında biz kendi listemizi hazırladık... ...yani içinde simitçi vardı ve tabii ki... ...simit sarayları vardı... ...akbil vardı... ...yani İstanbul, İstanbul yapan... ...güncel İstanbul, İstanbul yapan... ...hangi maddeleri olabilir... Ve onlar daha sonra... Hayal, i̇sim hayal etme safrası başladı. Ve davet ettik. Yüz e, kadar kişi. İnanılmaz bir İnanılmaz proje. bir rakamdı gerçekten. Parçası olmak müthiş keyifli. <gülüyor> Pelin Derviş ile konuşmaya güzel parçasından sonra devam etsek ne dersiniz? Pelin seçti. Hı. Sen sunar mısın? Tabii. E, David Darling'in... E, yanlış hatırlamıyorsam 92 e, yılına ait e, cello isimli e, albümünden e, bir parça Süper dinliyoruz <Gülüyor> Evet, yaklaşık iki dakikalık Totem isimli parçayı dinledik. Şahane. <gülüyor> Bu kente bakış kitapları değil mi? Bir seri aslında bunlar. Ee, Yapı Kredi yayınlarından çıkan İstanbul'a <gülüyor> Dünya Kenti'nden başlayan bir kent okuması. Alternatif kent okumaları diyorum ben buna master, doktora derslerine tanıtırken. <gülüyor> Fakat bir de şu son çıkan bir nokta atışı var. Bugünden e, Made in Şişhane. Evet, evet. Biraz evet. bunun üzerine konuşsak sayın dinleyiciler. Çok özel bir yayın daha. 10. çocuk mu oldu bu bilmiyorum ee, ama. 10-11 o, o aralar bir şey. <gülüyor> e, Made in Şişhane alt başlığı da e, İstanbul Küçük üretim ve Tasarım üzerine e, Made in Şişhane öyküsünü azıcık anlatayım. E, sonra nasıl bir girişim e, de kitap olma öyküsünü ayrıca anlatırım. Made in Şişhane aslında Aslı Kıyak İngi'nin ki onu bir aktivist mimar olarak e, tanımlayabiliriz ve e, programımıza eminim ki davet edileceğiz. Kule döneminden aslında Hı -hı. Sayın dinleyiciler çok e, ismine aşina olabilirler. Tabi yıkımlara karşı rezistans hareketinin e, önce isimlerindendi. E, yani onun e, o kararlı duruşunun hayranıyım söylemem lazım. E, yani doğrultusunu çok iyi e, belirliyor ve e, onun için yani burnunun dikine mi demek lazım? Öyle bir gidişi var. Meydin Şişhane de 2006 yılında Aslı'nın başlattığı bir hareket. O da şunun üzerine başlattığı bir hareket. Aslında Aslı mimar ve endüstri Ünleri tasarımcısı ve bölgede de firmaları vardı. Sonra o bölge, şey o bölge diyorum o firma iki telliğe taşındı. Ama Şişhane bölgesinde üretim yapmış ve oradaki ağları ve üretim olanaklarını çok iyi bilen bir insan. Bölgenin giderek içinin boşaltılması demek zorundayım. Boşaltılarak bir turizm sahnesine dönüştürülme niyeti ki 2010 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan Beyoğlu koruma amaçlı imar planı bir böyle bin ölçekli bunu artık resmen evet, e, ortaya evet. koyuyor ve e, bölgedeki küçük üreticilerin oradan ayrılmasını Onları öngörüyor. hiçbir yaşam şansı, <gülüyor> hayat şansı vermeyen, evet kiraları yükselten, <gülüyor> Armani Gucci'yi değil mi lüks... Tüketim ve lüks alışverişi özlendiren başka bir kimlik. Başka bir kimlik. Tarihi yarım ile de aslında değil mi? O işte Haliç'in iki yakasında çok paralel, yerel politikalar var. E, aslında benim çok hoşuma giden ve desteklemek istediğim e, yaklaşımı, olumlu yaklaşımı, tabii ki özellikle de e, oradaki Galata Kulesi'nin e, varlığını ve oradaki hmm. dokuyu e, düşündüğümüz vakit, tabii ki orası bir... E, Turizm çekim e, merkezi. E, ama küçük üretimde yani somut olmayan kültürel miras olarak da yüzyıllık geçmişe sahip aydınlatma e, üreticilerinden oradaki küçük atölyelerden bahsediyoruz. E, bu varlığın da e, turizme dahil edilmesi düşünülemez mi? Tabii. E, sorusuyla e, yola çıkıyor ve bunun e, yollarını bulmaya e, yani çalışıyor. Kentin günlük hayatının e, ana kaynaklarından biri. Evimize lamba almak Hı -hı. istediğimiz zaman evet. gittiğimiz değil mi evet. en net mekan? Evet. Bir ve de, kentin hani belleğinin çok önemli bir parçası. Kesinlikle. 100 yıl öyle. önce olmasa, 10 yıl önce olsun, 20 yıl <gülüyor> önce olsun, bizim hayatımızın bir parçası. Kesinlikle öyle hayatımızın parçası ve. E, biz derken mesela tasarımcıların ve mimarların da e, pratiğinin bir parçası aynı zamanda. Bu kitabın gidişatı biraz da odur. Hmm. E, kitap bölgeden fotoğraflarla e, açılır. Sonra e, bölgede üretim yapan e, ustaların, e, e, zanaatkarların e, ağzından e, onların pratiklerini yaşadıkları süreci duyma şansımız var. Sonra birkaç makale var onları atlamak istiyorum şimdi <gülüyor> ve iki etaptan oluşan söyleşi dizisi var ve bu söyleşilere çoğunluğu tasarımcı olan arkadaşlar katıldılar bir de ikinci aşamada ikinci etap söyleşide bölgede oturan veya bölge üzerine ee, düşünmüş çalışmış e, e, olan bir başka e, grup e, bir araya gelerek e, birlikte çalışmanın e, ne demek olduğunu bunun nasıl bir değer olduğunu e, ne tür zorluklar içerdiğini yani şüphesiz e, bir e, pembe bir tablo e, yok e, orada da pek çok açıdan e, yok ekonomik olarak da yok e, Çin'in varlığı dolayısıyla da e, yok e, bunun babadan oğula geçen bir sistem olduğunu düşünürsek ve bugünkü ekonomik koşullar içerisinde artık o oğlun bunu sürdürmeye niyeti olmaması bakımından da zorluklar var. Yani çok çeşitli dinamikler var. Ama projenin en önemli tarafı bence hem buradaki yani şişhane bölgesindeki küçük üreticilerin ve onların nasıl çalıştıklarının duyulması, görünürlüğünün sağlanması bakımından... Hem de aslında bizlerin ve tasarımcıların onlara onlara sahip olmanın ve onlarla birlikte üretim yapmanın nasıl bir değer olduğunu e, anlamak veya tartışmak e, bakımından çok anlamlı buluyorum. Yani çünkü bugün mesela Avrupa'da e, kaybolan Tebici, bir değerden kesin, bahsediyoruz. Kesin. Yani siz bir tasarımcı olarak ya serir üretime gireceksiniz, Aynen. E, ya da e, işte kendi ürününüzü üretmek istiyorsanız ve. Bir prototip diyelim ki üretmek istiyorsanız bunun için tonlarca para vereceksiniz ve Hı. belki de yapamayacaksınız. Halbuki bu elimizin altında. Evet ve kullandığımız yaşamımızın evet. bir parçası. Aynen. Ama ben e, yani konunun ötesinde yani bu kentsel kapitalizmin bir kesiti aslında. Aynen öyle. Yani evet. bugün hayatımızı allak bullak eden tonlarca bir değil mi taarruz bombardıman altındayız. Hı. Bu da onlardan biri ve çok net bir kesit veriyor. Onun ötesinde yaklaşım olarak bu söyleşiler, hı hı. tam içinden o evet. insanların geçirdikleri deneyimler ve sizin tabii toparlayıcı bakışlarınız ekip olarak çok keyifle ben şu anda <gülüyor> okumaya devam ediyorum hani aldım. Sen? Çok keyifle okuduğum bir kitap. Ben değişik bir tarafından yaklaşmak istiyorum. Mavi renginden mesela. <gülüyor> evet çok güzel. <gülüyor> Tişörtüm <gülüyor> Gayet uygun. Şeyi soracağım ben. Yani kitabın içeriğinden daha öte. E, kitabın tasar, tasarısına dair sizin Hı -hı. mesela böyle bir hayal dünyanızda kuruladığınız bir şeyler var mı? Yani bu yapılmış olanlardan bahsetmiyorum. Mesela bunlar sonuçta hep bir şeylerin kitapları. Evet. Yani daha önce üstüne düşülmemiş bir şeyin kitabını yapmak ya da daha önce yapılmamış şekilde bir kitap yapmak hı hı. sorusu bana ilginç geliyor. Özellikle de şimdi bu elektronik kitaplar hı hı. ya da elektronik yayının kitabı bir nesne halinden çıkartıp biraz daha belki böyle hani kenarda kalacak bir hı hı. medyaya dönüştürdüğü bir zamandayız. Hani kitap bir nesne olarak sizin aklınızda tasarım açısından böyle neyi kışkırtıyor? Hı. Ee, doğrusu çok büyük cümleler kurmayacağım bunun hmm. için. Çünkü ben küçük nüans farklılıklarını, e, nü, küçük nüans farklılıklarıyla oynamayı seven birisiyim. E, nasıl örnek verebilirim? Chasing İstanbul e, kitabı, hmm. havadan... E, fotoğrafları kullandığımız bir kitaptı ve orada kullandığımız kağıt ve orada kullandığımız ya da daha doğrusu kullanmadığımız diyelim ki vernik, lak hı hı. bana doğrudan içerikle bağlantılı kararlar gibi geliyor yani zaten gördüğümüz tablo irite edici bir tablo ve bunu sayfalar boyu görüyoruz artık bunun cılkını çıkarmamak gerekiyor hı hı. Kuşa kullanmayarak da bir Mesela, başka bir pozisyon evet. aldığını söylemiş. Ee, yani benim için e, bu kadar küçük nüans farklarıyla e, uğraşmak ve o anlamda bir lezzet e, elde etmek e, gerçekten e, kafi. Ama elektronik e, kitap dediğin şey bambaşka bir dünya Hı. ve o dünyanın içine de dalmak istiyorum. Her ne kadar nesne olarak, elinde tuttuğun şey olarak dokunduğun, hissettiğin e, şey olarak kitap Apayrı bir e, Bir de biz de geçen yüzyılın insanlarıymış. Evet. Ama bu yüzyılın da aynı zamanda e, insanı olarak orada çok ciddi olanaklar olduğunu e, görüyorum. Başka türlü bir iletişim kurma ve başka türlü derinleştirme şansı var kitabı. 12. Bana... çocuk kesin dijital olacak. <gülüyor> <gülüyor> bu eş zamanlılık e, şöyle bir alanı açıyor gibi geliyor. E, kitabı nesne olarak farklılaştırmanın e, tam zamanı ya da hı hı. hani onun üstüne kafa yormanın e, aslında ilginç bir zamanı çünkü bu ikisi beraber bir arada Tam bu dediğinle dediğin ilgili Robinson'da mi? yeni bir yayın var. Hı. Evet. Kitabı bir nesne olarak ele alan bembeyaz. Evet. <gülüyor> çok özel bir tasarım. Yani o, o konu bana iyi geliyor. Bir de şeyi konuşalım yine vaktimiz azaldı. İmam Fakültelerinde mesela çok fazla yayın üretiliyor. Belki Çalışmaya üretiliyor. çalışma <gülüyor> üretiliyor ve bunlar yayınlaştırılmaya çalışılıyor ve sonuç olarak da çok fazla yayınla uğraşan mimar belki vardır da ben şimdi tabii ki böyle hemen konuşuyorum. Ama hani çok da ilginç tasarlanmış yayın görmüyoruz. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Değil ki Herhangi bir yer diyeceğim isim de vermeyeceğim. Yurt dışı olmasına da gerekmez. Bir dükkana giriyorsunuz ve bir fanzin o kadar ilginç ki içindeki yani hem içeriği hem de kendisi kağıdı. Görelim, işte. görelim. <gülüyor> e bu bana gelmiş olan biriler. <gülüyor> yani üretmemiz gereken İlerleyen programlarda buna gireceğiz. <gülüyor> Pelin Derviş'le de 2-3 program daha yapacağız gibi gözüküyor. <gülüyor> benim deyimimle tercümeyi, onun deyimiyle çevirileri zaten konuşma şansımız olamadı ki. Olağanüstü bir mimarlık bilgisi külliyatı şu anda benim önümde. Bir başka programda Bitiriyor da... Muyuz? <gülüyor> Ona girelim isterseniz Abi, Olur. Sorumu Öyle. cevapsız kaldı <gülüyor> Ama <gülüyor> e, ben e, Programı kapatıcı bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Azıcık bahsetmiştim aslında e, Sen geldiğin vakit e, e, Bence bir e, Hareket başlatmanız lazım Hatta hareketin de ötesinde bir şey başlatmanız lazım Yani e, Nasıl diyeceğim bulamadım Çıngar çıkarmanız lazım Öğrencilerle birlikte niye İTÜ yayınları diye bir şey faaliyet göster Hı. gösteremesin ki? Ya da başka bir yerin ya da ofisler için de belki geçerli. Hayır bir özellikle bu. teknik üniversite, üniversite için. Yani. Bir tabii kendi burada. okulumuzdan daha evet. fazla yayın çıkması lazım. Başlı başına başka bir program konusu. <gülüyor> evet. Hayır bunu hakikaten hani bağıra bağıra söylüyor olmak lazım bence İTÜ'nün kaç yıllık mimarlık eğitimi geçmişim var. Bu programı özellikle Sayın Rektör'e dinletiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra Cenk'le beraber yeni bir büros <gülüyor> aldım. Peki e, bitirelim o zaman. Prodüksiyon odasından da makas işaretini aldım ben. Eee çok teşekkürler Pelin Dermiş. Ben teşekkür ederim. Için. Pelin çok teşekkürler. Başka ama iki program daha yapmak <gülüyor> gerekecek. Çok malzeme var konuşacak öyle gözüküyor. Çok Ziştire. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bloğumuzdan blogumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Kitapların, kitap dağının fotoğrafını ben orada paylaşacağım. <gülüyor> azikmimalik.blogspot.com adresinden her türlü eleştiri ve öneriyi bekliyoruz. İyi günler.